Tohum'dan hasada ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün gıda özgürlüğümüzün ve yaşamın devamının temel taşı olan tohumu konuşacağız. Bir telefon konuğumuz olacak ama başlamadan önce bu bölümün destekçisi Erem Örse bir kez de biz teşekkür ediyoruz bölümü olan katkılarından dolayı. Dediğim gibi tohum buğday derneği olarak üzerine sıklıkla kafa yorduğumuz projeler üretmeye çalıştığımız bir konu. Adında da tohumu barındıran bu programda da en sık konuştuğumuz başlıklardan biri. Bu hafta tohum ile yürüttüğümüz çalışmaların son dönemdeki meyvesi olan tohumtakas.org platformunu konuşacağız. Buğday derneğinden Mehmet Gürmen konuğumuz olacak ama başlamadan önce yeni elimize ulaştığını söyleyebileceğimiz, sizlerle paylaşmak istediğimiz önemli bir haber var tohum konusunu yakından ilgilendiren. Tarımda endüstriyelleşmenin gıdamız ve sağlığımız üzerindeki yarattığı olumsuz sonuçları hep konuşuyoruz. 2016 yılında da bu endüstriyelleşme sahnesinde dev birleşmelere sahne olmuştu. Olmaya da devam ediyor. Geride bıraktığımız aylarda kimya devleri DuPont ve Dow Kimya'nın birleşmesini Çin Ulusal Kimya Şirketi Camp China ve SIGENTA birleşmesi takip etmişti. ...tohum, tarım zehri ve GDO dediğimizde akla gelebilecek diğer iki şirket Bayer ve Monsanto da bu kervana katıldı bu hafta. İlaç şirketi olarak bildiğimiz ama GDO, endüstriyel tohum ve tarım zehri konusunda da en büyük şirketlerden biri olan Bayer... ...marifetlerini saymakla bitiremeyeceğimiz Monsanto'yu 66 milyar dolar karşılığında satın alarak yılın en büyük birleşmelerinden birine imza attı. Bu birleşme ile iki şirket GDO tohum ve tarım zehri alanlarında tartışılmaz bir ağırlığa sahip oldu. Bu tip birleşmelerin endüstriyelleşmeyi hızlandırdığından ve küçük üretici üzerindeki baskıyı arttırdığından söz edebiliriz. Dolayısıyla bugün konuşacağımız tohum konusu daha da önemli hale geliyor. Karşı olduklarımız büyüdükçe bizde de umudu büyütebilmek adına çalışmaya devam etmek düşüyor. İşte bugün konuşacağımız tohum takas nokta da bu açıdan ele alabiliriz aslında. Mehmet Gürmen projenin başından beri çok emeği olan bir buğday derneği üyesi. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk bora. Teşekkür ediyoruz. Katıldığın için bugün bir kilometre taşı sayabileceğimiz bir konuyu konuşacağız seninle. Buğdayın tohum projeleriyle alakalı tohumtakas.org platformu açıldı geçtiğimiz hafta. Detayına gireceğiz ama biraz buğday tohuma nasıl yaklaşıyor, tohumun başına neler geliyor da biz bu konularda çalışmalar yapıyoruz bunu konuşarak başlayalım. Evet olur. Teşekkürler. Bu imkan için bu tekrar ee, önemli bir konu dediğim gibi. Buğday'ın e, en değer verdiği projelerinden bir tanesi. E, dernek olarak da hareket olarak da öncesinde de yayınlarıyla da. E, tohumun tabii ki son yüzyıldaki özellikle Yeşil Devrim'den sonraki e, sıkıntılı sürecini az çok biliyoruz. E, hani Bilmeyenler için de biraz tekrarlamış olalım istersen. E, tabii Kaybolmakta olan bir e, biyoçeşitlilik söz konusu. E, tohumun ıslahıyla birlikte yani bilimsel çalışmaların artması, yoğunlaşması, teknolojinin ilerlemesi ve bunlara altlık sağlamasıyla birlikte. E, tabii hani gıdanın biraz teklifleştirilmesi söz konusu oluyor bütün dünya üzerinde. E, bu yolda da e, birçok e, biyoçeşitli kaybı yaşıyoruz. E, gıdadan tut, e, gıda zehirleriyle birlikte e, gözle görüp görmediğimiz bütün canlılarla ilgili bir e, genel kayıptan söz edebiliriz. Tohum tabii bunun en gözle görüleni, en hala e, teknik olarak kullanılan e, temeli, özü. E, Buğday derneği de e, hareket içerisinden derneğe dönüştükten sonra özellikle e, tohum takası Projesini başlatıyor 2008 yılında hı hı. E, ve o günden bugüne atılan bazı adımlar var. E, istersen hani bunu biraz... E, Bunlara açabiliriz. geçmeden önce belki biraz detayına da gidebiliriz. Senin bahsettiğin gibi tarımda çok büyük bir tek tipleşme e, ve tarlalarda da gördüğümüz bir monokültürleşme e, süreci söz konusu. E, piyasanın hı hı. aslında e, başı çektiği bir standartlaşma e, hamlesi çerçevesinde Çoğu tür e, oyun dışı bırakılıyor diyebiliriz çeşitli özelliklerinden dolayı işte buğday olduğunda zor işlenmesi olabilir ya da domates vesaire gibi sebzelerden bahsettiğimizde işte şeklinin biraz daha e, göze hoş gelmemesi gibi çok basit sebepler bile çoğu türün oyun dışı bırakılmasına sebep oluyor ve bu dediğin gibi e, büyük bir biyoçeşitlilik kaybı. Buğday bence burada gerçekten çok öne çıkan bir örnek. Sonuçta Anadolu'nun evet. ana vatanı olduğunu bile söyleyebiliriz buğdayın. Ama bugün baktığımızda Anadolu'da buğdayın ekildiği alanların %2-3'ünden bile bahsedilemiyor. Yerel tür ekimi yapılan. Dolayısıyla müthiş bir endüstriyelleşme, tek tipleşme tohumda elimizde olan tohumların çoğunun önemli türlerin ...kaybına neden olmuş vaziyette. Burada aslında biraz oyuna bizim atalık tohum dediğimiz tohumlar giriyor ve buğday da bu noktada aslında projeler yapıyor. Biraz bu tip tohumlar nedir, korunmaları neden önemlidir bundan bahsedebilir miyiz? Yani sen de çok güzel aslında bağladın. Bu sebepleri var tabii bunun hem gıda egemenliğiyle ilgili bir politik sebebi var artık e, gıdanın tabii raf ömrünün uzun olması bekleniyor artık üretilen her türlü mamul gıdada da olsun taze üründe de olsa. Çünkü çok uzak yerlere taşınıyor biliyorsun bizden yüzlerce. Abi global var, bir yani, sistem var metre. evet. Evet uzakta üretiliyor. Bu bütün bunlar aslında biraz ıslah bilimini destekliyor. E, tohumların en güçlü genetik olarak en ayakta kalanını ekilmesini destekliyor ve tabi ki te teknikleşme e beraberinde geliyor Tabii ki raf üzerinde güzel görünmesi e bir kriter e işte torna seziyden çıkmış gibi olması bir marketteki sebze ürünlerinin örneğin hem bunların lojistiğini kolaylaştırıyor e hem de e standartlaştırıyor ve insanlara da geçiyor bu tabi standartlaşma Böyle bir süreç varken atalık tohum kavramı burada tabii şey oluyor. E, tamamen doğada serbestli ve değişkenliğini kaybetmemiş olan e, biyoçeşitlikten bahsediyoruz. Atalık tohum, yerel tohum veya köy popülasyonu dediğimiz zaman. Yani halen e, değişimine, dönüşümüne devam ediyor. tipleşmemiş ve her sene farklı bir şekilde bürünebilir e, genetik hafızasını, Başka e, benzeri çeşitlerle e, tozlaşarak, popülasyonlarla tozlaşarak zenginleştiren, direncini arttıran bilge bir tohumdan bahsediyoruz. Yani bir e, laboratuvar ortamında veya bir kontrollü ortamda üretilmemiş. Yaşayan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Yani etrafından da sürekli veri alan, dediğin gibi bir tohum bankasında ya da laboratuvarda üretilip, bir anda hiç tanımadığı bir iklime, coğrafyaya gelen değil. O bölgenin bütün değişkenlerini de içine alarak yoluna devam eden yaşayan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle adaptasyonunu geçirmiş. Yani kuraklıkta görmüş, selde görmüş, besinsiz olduğu topraklarda bile yetişmiş ve hayatta kalmış ki bugün elimize gelmiş. Oranın C, oradaki zararlıları tanıyan, dolayısıyla belki daha da az ilaca ihtiyaç duyan... Evet direnç göstermiş olan kabuğunu geliştirmiş olan hani buradaki özelliklere göre yani ilaç neredeyse hiç kullanmayan özellikle o bölgede dediğim gibi çok devam ediyorsa bunun üretimi yıllarca. E bu yüzden bilge bir tohum olarak tanımlıyoruz biz yerel tohum atalık tohumu hani e, laboratuvar ortamındaki tohumlar için ben hep şöyle diyorum bizim eğitimlerimizdeki paylaşımlarımızda. ...sıfır yaşında doğar, bir yaşında ölür. E, diye bir devamlılığı bir, yok. E, gelmişti. Evet. evet, yani bir yaşında ölüyor. Ama e, tabii öteki öyle değil. Kaç bin yıllık... E, ...dediğim gibi türler var. Özellikle e, bu Anadolu coğrafyasındaki... ...buğdaydan bahsedebiliriz. E, diğer... E, ...tohumlardan da bahsedebiliriz. Mercimek olsun, diğer baklagiller olsun. Hı hı. Çok önemli tahıllar var. Ve bu bu hazine tabii dediğim gibi... E, ...kayboluyor. Hani nasıl kaybolmaz... E, bu kısma baktığımız zaman tabii talep tarafının biraz daha organize edilmesi gerekiyor. Bilinçli bir tercih gerekiyor ki öbür tarafta da bilinçli bir üretim olsun. Bir yandan da elimizden gelen bu tohumların her yıl ekilerek devamını sağlamak ve e, tohumu saklamak değil. İstersen onu da biraz açabiliriz. Yani... Tabii yani yavaş yavaş buğdayın bu konuda neler yaptığına da gelebiliriz. Dediğin gibi hem bu e, talebi oluşturma konusunda hem üretimin devamı konusunda e, aslında uzun yıllara yayılmış bir süreç var buğdayında tohumla ilgilendiği. Hı hı. Biraz bu hikayeye bakalım mı? Evet olur. E, şimdi Buğday Derneği... Birçok proje yapıyor hepsi birbiriyle bağlantılı bir ağ yapısında ve her bir model olmak üzere kurgulanıyor kendi alanında. E, gıda dediğimiz zaman temelinde tohum var. Tohumun ekolojik prensiplerle üretilmesi var. E, daha sonra da bunun yine bu şartlarda tüketiciye sunulması var. Özellikle şehir tarafı. Şimdi üretici tarafında patuta ağımız var bununla bağlantılı. E, to, e, buradaki üretime destek olmak üzere yani iş gücüne evet. destek olmak üzere gönüllü e, bilgi ve deneyim paylaşım ağı, ev sahibi çiftliklerimiz var, ev sahibi e, ailelerimiz var Türkiye'nin her yerinde, yüzün üzerinde. Sizler gönüllü olarak veya herhangi birimiz e, internet sitesinden üye olup bu sisteme rezervasyon yaptırıp gidip oradaki tarımsal faaliyetlere katkıda bulunup e, karşılıklı bir bilgi takasından faydalanabiliyoruz. E, burada tabii üreticinin Orada korunması aslında ilk hedef. Yani aman orayı terk etmeyelim, aman yaptığınız bilge tarımdan vazgeçmeyin. Bununla ilgili iş gücü desteği ise buna meraklı insanları size buluşturalım motivasyonu var. Tabii bununla birlikte bu tohumlar nereden bulunacak? Bunun organize edildiği bir ağ var. Yerel tohumların organize edildiği yine Buday Derneği'nin projesi tohum takası var. Peki bu ürünler e, nereye gidecek, kime nasıl kuruşturak dediğimizde de e, ekolojik pazarlar var, projemiz tamam. var. Yüzdeyiz ekolojik pazarlar projemiz var. Tabii ki bunlarla ilgili yayınlar, eğitim seslerimiz, çiftçi eğitim seslerimiz e, ve en son açılan site içerisindeki platform e, bunlara hizmet eder. E, de bütün oluşturuyorlar. Hı hı. Tohum takası e, aslında 2008'de dediğin gibi belki başlıyor. 2012 yılında bir kampanyayla e, bir saat vermiştik. E, Yaşasın Tohumlar.org e, diye bir e, güzel sitesi de var. Burada aslında bütün e, kampanyanın başından sonuna e, bütün hikayesini de görmek mümkün. Adım adım bu süreçte e, bize çok yardımcı olmuştu. Tekrar da teşekkür ederim kampanya süresince yardım toplamamız konusunda e, çok önemli bir araçtı adım adım koşucuları. Evet yani 2008-2012 arası proje dediğim gibi biraz derneğin kendi çabalarıyla imkanlarıyla devam ediyor. 2011-12 yılından sonra sağ olsun adım adım koşucuları ve organizatörleri tekrar teşekkür edelim dediğim gibi gönüllü olarak koşarak bu kampanyaya fon sağlamaya çalışıyorlar, sağlıyorlar ve ivmelendiriyorlar kampanyayı. Bu sayede çiftçi eğitimlerimizle buluşmalarımız oluyor yılda iki kere. E, artı yerel tohumların e, korunması ile ilgili bulunması, korunması ve paylaşılarak çoğaltılması ile ilgili e, yaptığımız çalışmalar var o dönemde. Dediğim gibi yaşasıntohumlar.org'da bunların dönem sonu faaliyet raporları şeklinde e, güzel bir arşiv mevcut. Geçmiş dönemlerde ne yapıldığı ile ilgili. E, aynı zamanda o dönemde virütik bakteriyel ve fungal analizler yapma şansımız olmuştu bu tohumlarla ilgili. Tabii ki hastalıktan ayrı bir tohum ekmesini tercih ediyoruz bu paydaşlarımızın. Ee, daha sonra da bu şu an üzerinde konuştuğumuz siteye geldik aslında 2014-2016 e, yılları arasında. Tohum.takas.org Tohum.takas.org ile tohum aslında proje şu anda... E, Güzel bir noktaya geldi diye düşünüyoruz. Yani herkese açılabilecek bir noktaya geldi diye hı hı. Aslında internet sitesinin açılması kapılardan biri. Bu açılmadan da aslında işleyen bir ufak süreç vardı. Bunu kısaca özetleyebilir miyiz? İnternet sitesi açılmadan da dediğin gibi çalışan bir ağ vardı aslında. Tabii şöyle olmuştu. Şimdi hiç internet sitesi yokken daha ilk versiyonu bile yokken ee, operasyonel olarak e, bizim buradaki koordinasyon ekibimiz bu projenin koordinasyon ekibi gönüllülerden de oluşan aynı zamanda onlara da teşekkür edelim bu arada ee, bütün bu alamızdaki paydaş çiftçileri arayıp elinde hangi atalık çeşitler türler var e, kendisinin neye ihtiyacı var bunların manuel olarak telefonla olsun e-mailde olsun yüz yüze görüşmelerde olsun bir kaydını tutuyordu ve sonra eşleştirme yapıyorduk kimin neye ihtiyacı var veya kimde varsa bu tohumların kendileri arasında takasına bir e, kolaylaştırıcılık e, yaptık uzun yıllar. E, 2014 yılına kadar bu takas devam etti ve sonrasında da e, tohumu aldın mı, e, ekebildin mi, nasıl bir e, verim aldın diye bunların notlarını, kayıtlarını tutmaya çalıştık bu ağı aktif tutmak için. E, tabii bu manuel yöntemi biraz teknolojik kullanalım dedik ve 2014 yılında tohumu takas.org'u sadece bizim ağımızdaki üreticiler arasında Açtık ve hani ilk versiyonu hem deneme versiyonu olarak e, basit bir e, sistem olarak tasarladık o sene. E, ve o zaman e, tabii şunu da söylemekte e, yarar var. Bu e, üreticilerin bu sistemleri kullanacak e, çok fazla vakitleri yok e, tahmin edersin. Çünkü çok fazla sahadalar, çok fazla e, iş gücünden yoksun bir şekilde hareket ediyorlar. Bu yüzden dernek tarafında epey bir uğraşmak gerekiyor yani insanların derdinden anlamak gerekiyor bugün değil yarım saat sonra veya akşam ara dediğinde özleriyle bu yolda devam etmek gerekiyor. Bunu biraz teknoloji alanına taşıdığımızda biraz daha kullananlar bilgisayarı tabii bu sisteme kolayca erişebildi ama yine de istediğimiz noktada çok fazla değil. Ee, ve Daha sonra da 2014-2016 yılı arasındaki planlamalarımızla ve e, şu anki sivil düşün AB programı çerçevesinde aldığımız ufak bir destekte sitenin son halini tamamlayarak e, herkese açık ve e, ücretsiz bir şekilde herkese açık halde o de kullanabileceği bir yapıya kavuşturmuş durumdayız. Yani Artık bir meyvesini de... aldığımızı söyleyebiliriz e, bunların. E, siteyi evet. e, konuşacağız ama e, istersen önce kısa bir müzik arası verelim. E, Buğday Derneği'nden Mehmet Gülmen'le Buğday Derneği'nin bugüne kadar tohumla ilgili yaptığı konuşmaları, e, yaptığı çalışmaları konuştuk. E, aradan sonra tohumtakas.org'un biraz detayına bakalım. Ama şimdi e, Neşet Ertaş'ı dinleyeceğiz. Aramızdan ayrılışının dördüncü yılı yaklaşırken yolcu. Thank you. Adam dünyaya Bir adam dünyaya gele yorucu. Bir anadan dünyaya gele Görünce dünyaya yumruk verdin mi? Görünce dünyaya yumruk ver. Kimi büyük, kimi böcek deyi kimi böcek kimi bu marah edip hiç birini usfor mu bunlar neden nedeninin Cehennem azabı zordur çekilmez Azap çeken hayvanları gördün mü? Azap çeken hayvanları gördün mü? Derneği'nden Mehmet Gürmen'le tohum üzerine konuşmamız devam ediyor. Tohumtakas.org konuşacağız. E dediğim gibi biraz sitenin detaylarına gelelim. Mehmet site neyi hedefliyor? Site aslında e, yerel tohuma ulaşmakta zorlanan ama bu meselenin farkında olan veya farkında olmayan ama biraz bilgilenmek isteyen e, saksısında da olsa ufaktan bu tohumlara dokunmak isteyen herkesin katılımını hedefliyor. Herkesin birbiriyle etkileşimli e, bir şekilde bir ağ yapısında buluşmasını hedefliyor. Ee, nasıl çalışıyor dersek istersen biraz ondan bahsedelim. Evet, hı hı. Çok daha e, netleşecek. Şimdi tohum.takas.org internet sitemizin adresi. E, takas işleminin gerçekleştirildiği adres. Bu siteye girdiğinizde en sağ üst köşede üye ol butonuna tıklayarak e, zaten e-mail adresinizi girerek ve sonra basit bir form doldurarak üyeliğinizi tamamlıyorsunuz. Tekrar herkesin e, herkese açık olduğunu da altına çizelim. Herkese açık ücretsiz evet. E, sadece bizim üyelerimiz de sınırlı değil. E, bunun altını çizelim dediğim gibi. E, üye olduktan sonra tekrar gelip e, giriş yapıyorsunuz ve e, yine sağ üst tarafta tohumlarım diye bir menü var ve her şeyi bunun altından aslında e, yönetiyorsunuz. Bu menüye girdiğiniz zaman e, tohumlarım kısmı sizin aslında Tohum ambarınız, evinizdeki, çiftliğinizdeki, bahçenizdeki ektiğiniz tohumlar, tohumların kavanozları daha doğrusu öyle düşünebiliriz gerçek hayatta. Tohum ekle diyerek örneğin ee, babaannenizden veya dedenizden kalan bir tohum var elinizde veya memleketinizden edindiğiniz. Bunun tüm bilgilerini doldurduğunuz bir tohum formu var karşınızda. Bu formu detaylıca dolduruyorsunuz. Bilebildiğiniz her ne bilgi varsa... Hangi tarihte ekilir? Hangi tarihte çiçek açar? Ne zaman hasat edilir? Bu tohumun geçmişini ne kadar yıl biliyorum? Hangi hastalıklar var? Bunlarla nasıl mücadele edilir? Bildiğiniz kulaktan dolma veya kendi tecrübeniz olan bilgileri 5 adet fotoğrafa kadar da ekleyerek e, forma yüklüyorsunuz ve adedini de giriyorsunuz tabi. Bu ambara ne kadar eklenecek? Örneğin bamya diyorsunuz. İşte 100 e, adet diyorsunuz. Kaydet diyorsunuz ve bir bakıyorsunuz artık onların menüsünde 100 adet bamyanız gözüküyor ee, sizin girdiğiniz bilgilerle. Bunun sistemde bir seri numarası var ve e, bu ambardaki bamyanızı daha sonra kendiniz ek, ekim yap diyerek tarlanızı ekme e, prosedürlerinizi veya e, işlemlerinizi, ekiminizi, dikiminizi kontrol edebiliyorsunuz. Ekim yap dediğinizde 100 adetin kaç tanesi ekilsin? İşte 20 tanesi ekilsin. Tamam şu tarihte ekildi diyerek bir ekim formu çıkıyor bu sefer önümüze Ve ekiminizden hasadınıza kadar geri dönüp o formu güncelleyerek bütün işlemlerinizi kayıt altına alabiliyorsunuz. Tohumun hikayesini orada aslında kaydetmiş oluyoruz. Kaydediyorsunuz başına ne geldiyse şu hastalık geldi şu böcek geldi şöyle belli yapımı ilaç kullandım. Ve en sonunda da hasat ettiyorsunuz hasat ettiğiniz gün orada da kaç gram hasat ettiniz ve ambarınıza kaç gram ee, bu neslin. Ee, ak çocuğu olarak ikinci binesin tohumluk ayırıp aktarıyorsunuz kavanozlar içinde Bunu oraya not ediyorsunuz Diyorsunuz ki işte 500 adet baklağı ürettim ben 50 adet ektikten sonra Hop diye bakıyorsunuz ambarınızda o 500 adedi de görmeye başlıyorsunuz tohumların menüsünde Ve bunların bağını yani genetik olarak 0. jenerasyon 1. jenerasyon diye tohum formu içinde Açılımını yayılımını görmeye başlıyorsunuz Aynı şekilde ekim yapmanın dışında takası aç diyorsunuz. Takası açmadığınız sürece bu arada bu ilk, anlattığım ilk iki yöntemle ekebilir. Kendi kayıtlarınızı satılır ve altı altı olarak istedim. kullanabilirsiniz. Hı -hı. Ve kimse sitede bunu göremez. Ama takası aç dediğimiz andan itibaren o tohum artık e, sitenin ön yüzünde tohum bul menüsüne tıkladığınızda gelecek olan sayfada görünmeye başlıyor. Kaç paket açmak istiyorsanız diyelim 3'er adet bamyalardan e, her pakete 3 adet olmak üzere 10 paket 30 adet açıyorsunuz ve daha sonra insanlar bunu görüyor tıklıyor tohum formunu görüyor talep et diyor size bunun talebi geliyor mail olarak siz kargoya veriyorsunuz veya birebir teslim ediyorsunuz kargolandı diye bir butonu var yani tam otomasyon arka tarafta işleyen bir yapısı var her iki tarafa da bilgilendirme mailleri gidiyor ve en önemlisini söyleyeyim karşı taraf teslim aldım diye butona onayladığı zaman sonunda da Dijital olarak kendi tohumların menüsünde görmeye başlıyor artık bu tohumu da. Ee, ve tıklayarak geçmişini görebiliyor. Daha önce ben bunu nereden almıştım ve daha önce bana veren kişi acaba nerelere vermiş ve onca orasılarda nasıl ekilmiş ve nasıl tecrübeler olmuş. Onları da görme şansı var bu kişinin. Hı hı. Böylece takasta ee, sadece tohum değil tohumun bütün hikayesini de alıp e, görmüş oluyor. E, evet. Dediğin gibi e, tohuma ulaşmak isteyen herkese e, açık bir e, site. Nasıl çalıştığından biraz konuştuk ben de inceleme fırsatı buldum ayrıca eğitim ve makale bölümleri de var dolayısıyla hani tohumu nasıl saklarım evet, evet nasıl eklerim nasıl Aha, bununla Doğru. ilgili de bir sürü güzel kaynak var sıfırdan başlamak için aslında neredeyse ihtiyaç olan her şey var gibi belki altını çizmek gereken bir şey bu tohumlar verildikçe canlanacak bir istedi değil mi? Evet yani tohum platformu burası hani gireyim buradan ücretsiz tohum alayım veya bir şekilde dernek tohum sağlıyordur algısı oluşuyorsa bunu düzeltelim. Burası boş bir platform yani herkes bireyler üye olacak çiftçiler üye olacak ki burası canlı buraya tohum ekleyip takas etme motivasyonunda olalım hep birlikte elimizdeki tohumları ki birbirimizle buluşalım ve bu ağ aktif bir hale gelsin. Ee, yeni yeni duyuluyor. Yeni yeni üyelerimiz var. Ee, yani şu an dinleyen kullanıcılarımızın Bazıları girip hemen evet, şu tohumu ekleyeyim takası açayım derlerse çok da seviniriz hı hı. Ve bu şekilde bir işlevlik kazılacak öyle görüyorum Bilginin dijital olarak korunmasında şu anda örnek bir sistem olarak görünüyor Bu konuda da çok mutluyuz açıkçası kutluyoruz bunu kendi içimizde de Dünyada da çok büyük tohum devleri dışında böyle bir otomasyon böyle bir sistem yok gözüküyor bizim yaptığımız araştırmalarda o yüzden de ayrıca mutluyuz. Altıncının Umarız o da atalık tohumlara bir destek. Onların ekiminin ve dikiminin yaygınlaşması için ufak da olsa bir adım olur diyelim ve tekrar teşekkür ederim. Bütün emeklerin için bu projedeki ayrıca bu programa da katıldığın için Mehmet. Ben teşekkür ediyorum. Bütün emeği geçen arkadaşlarım adına proje üzerinde. Evet dediğimiz gibi tohumtakas.org sitesinden e, siz de e, hemen girip bu tohumları ekmeye ve e, saklamaya başlayabilirsiniz. E, bir pazar duyurumuzu yaparak her zaman olduğu gibi bu haftaki programı kapatalım. Yüzde yüz ekolojik pazarlarımız bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de sizleri bekliyor olacak. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nurdudu ve Bora Kabadepe Açık Radyo Program Destekçisi olun.